Bu programda da kent meselesinden devam ediyoruz. Birkaç programdır kent üzerine konuşuyoruz. Kent üzerine yazanları konuşuyoruz. Ve e, en son Calvino'dan, tabii Calvino'nun söz ettiği Marco Polo'dan ve Kubilay Han'dan bahsettik. En çok onlardan bahsettik. Freud, onun pisecik kenti birkaç programdır devam ediyor. Habire bu konuya başlıyoruz. E, Girip e, ondan bir takım şeyler anımsatıyoruz o, onun yazısından. E, ve en son geçen programı, geçtiğimiz programı bir kenti sevmek meselesiyle kapatmıştık. Nedir bir kenti sevmek diye sormuştuk. E, ve geçen programın sonunda gene sorduğumuz soruda e, nasıl ifade edilir diye de eklemiştik. Demiştim yani o, e, belki hatırlayanlar vardır. İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamayacağını örneğin İstanbul'dan bu her kent için geçerli tabii bir yerde yaşayamayacağını anlayanların e, gerekçeleri hep İstanbul'un çok güzel bir kent olduğu durumuna bağlanıyor. Ve onlar bu kenti ne bileyim nereler, nereler var en önemli Boğaziçi, Kapalı Çarşı, Camiler, Ayasofya, Erguvanlar, Kuleler vesaireyle tamamlayabiliyor gerekçe olarak. İşte burada bence hep eksik kalan bir şey oluyor. O zaman da aklıma yine yine geçen programda çokça konu ettiğim Calvino geliyor. Ve onun tabii o harika görünmez kentler kitabı. Önce şunu söyleyeyim. Kentin güzel oluşu mudur acaba kenti sevdiren şey? Bunu konuşmak iyi olabilir. Güzel oluş. İyi de güzel oluş nasıl tanımlanabilir? Kentin güzel oluşu nedir? Bunun için gerekli olan nedir? Dediğim gibi büyük ve gösterişli meydanlar, uzun köprüler, gökyüzünü delip geçen kuleler, Tanrı'nın suretini yansıtan tapınaklar, sarmaşıklar içine gömülmüş evler, başka nehir kenarlarına ya da deniz kenarlarına dolmuş sedef kumlar ya da Akasya kokulu rüzgarların akıttığı e, o e, ne bileyim hoş e, atmosfer mi, güzel dar sokaklar mı olabilir bunların hepsi olabilir. Fakat örneğin o Calvino'nun Diomira kenti üzerine yazdıkları tüm bunların bir kenti güzel bulmamız için ve orayı bu yüzden sevmemiz için yeterli olmadığını bize anlatır. Diomira kenti. Bir yere anlatır ilk önce Calvino ve oradan yola çıkıp bu Diomiro'ya gidişini arkasından ekler. Şöyle yazıyor. İnsan oradan yola çıkar üç gün hep doğuya giderse Diomira'da da bulur kendisini. Kentin altmış gümüş kubbesi, bronzdan tanrı heykelleri, kalay kaplı yolları, kristal bir tiyatrosu, bir kulenin tepesinde her sabah öten altın bir horozu vardır. Daha önce hepsini başka kentlerde gördüğünden ama yolcu bu güzellikleri zaten tanır. Ama Calvino ekler burada önemli olan bunlar değildir. Çünkü bunlar görülmüştür zaten daha önce yerlerde birçok yerde vardır buna benzer şey. Ama der ki bir başkadır bu kent. Şimdi Calvino'ya bakarsanız Diomira güzel nesnelerle dolu inceliklerle tasarlanmış bir kenttir. Burası doğru. Ne var ki kentlinin ya da oraya gelen yolcunun orayı sevebilmesi için bu nesneler hiçbir şey ifade etmemektedir. Güzel nesneler her kentte karşımıza çıkabilir. Kentin başkalığı dediğimiz şey nesnelerin çok ötesinde bir yerde aranmalı demek ki. Neresidir o nesnelerin ötesindeki yer? Ya da o kentin ötesindeki yer? Kentin dışı mı? Yani orayı çepçevre çep saran, içinde işte ne bileyim sincapların sıçradığı, renkli kuşların şarkı söylediği vesaire ormanlar mı? Hiç de değil. O kentin ötesi yine tam da o kentin merkezinde yer alır. Carvino şöyle yazıyor. Günlerin kısaldığı bir Eylül akşamı lokanta kapılarında rengarenk lambalar hep birden yandığında ve terasın birinden bir kadın oh diye keyifle bağırırken bu kente gelen biri o an, aynı akşamı daha önce de yaşadığını ve o kez mutlu olduğunu anımsayanları kıskanır. Yani o kente gelen biri oh diyen kadını kıskanıyor ama oh demesini değil, onun o anda mutlu olduğunu anımsamasını. O halde kentle mutluluk arasında bir bağ vardır. Oysa bu kolay saptanabilecek ve o kentte mutlu olunduğunda orayı mutluluk kenti yapı verecek bir bağ değildir. Ve o halde bu kenti sevmenin nedeni onun güzel oluşu olmadığı gibi yaşanılan bir takım olaylarla da ölçülemez. İşte Calvino bu noktada daha karmaşık bir bağın varlığını bize ima ediyor. Kentte sürekli yaşanan aynı şeylerin iyice birikmesinden ve neredeyse kanık sanmasından sonra belki de sıkıldıktan sonra bunlardan çok daha sonra tüm o birikmiş ve anlamsızca yaşanmış şeylerin aslında mutluluk verdiğinin ayrım sandığı fark edildiği an. O an kurulu veren bağ işte. Terastaki kadının oh diye keyifle bağırdığı sırada mutlulukla kent arasında kurulan bağ. Hayır, bir kenti sevmenin nedenini bu keyifli oh sesi de açıklamaz tabii. Hala bir eksik sezilir burada. Calvino, o kısacık cümlesine öyle bir şey söylemiştir öyle bir şey yerleştirmiştir ki bu kenti sevmenin anlamını hayli derinlere gömmüştür ve bizim de o anlamı derinlerden çekip çıkartmamızı bekler. O derinlerdeki anlam bir kenti sevmenin anlamı o kadının nihayet bir gün o kentte mutlu olduğunu hatırlamasıdır. Bizim o kadının mutlu olduğu anda rastlantısal olarak orada bulunmamız ve onu duymamızdır. Ama daha fazlası onun mutluluk sesini duyduğumuzda onu kıskanmamızdır. Anlıyoruz ki burada söz konusu olan bir kentin, hani Aziz Augustinus'un tabiriyle cam ve taş yığını olarak e, tarif edilen bir kentin ki Augustinus sonradan e, bir ruhsallık ile bu kente bakıldığında e, cam ve taş yığınının anlam kazanacağını onun içinden Tanrı'nın ışığının fışkıracağını söylüyordu. İşte cam ve taş yığını olarak e, gördüğümüz bu kentin nesnelerinden Calvino da konu açmıyor. Nesneler Kentteki e, güzelliği yaratmıyor. Oradaki olaylar da hiç önemli sayılmıyor. Önemli olan o nesnelerin ve o olayların üst üste binerek oluşturduğu katmanların en altına sızan ve orada son derece kırılgan ince bir tortu yaratan yalnızca hislerden ibaret bir kenti sezebilmek. Bir tasavvurlar dünyasının hayal kenti belki bu söylediğimiz şey ya da Calvino'nun bize anlattığı şey. Burada bunları konuşurken yani e, kentteki yapıların, meydanların, kulelerin ya da herhangi bir takım nesnelerin e, güzelliği e, tam olarak yaratmadığını, kentin e, güzel oluşunun, çekici oluşunun tam olarak da bunlarda aranmaması gerektiğini söylerken hemen aklıma Aykut Köksal geliyor tabii. Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk kitabında o çok güzel kitapta yine bu konu ile ilgili çok güzel bir bölüm var. Öyle zannediyorum ki Zorunlu Çoğulluk Aykut Köksal'ın da ilk yayınladığı kitap. Orada Olanaksız Kentler diye bir bölüm var. Çok kısa bir alıntı yapacağım oradan. Aykut Köksal şöyle diyor. Rönesans ütopyaları arasında inşa edilmiş bir örnek vardır ki. Skamodsi'nin Palmonova kenti. Emilio e, Tempia'nın da belirttiği gibi Palmanova önceden tümüyle tasarlanmış olarak bir anda doğmuştur. E, herhalde e, anlatmak istediği Aykut Köksal'ın yani mükemmel olarak tasarlanmış. E, bizim e, konuşmamıza uydurursak çok güzel olarak tasarlanmış bir kent. Ama diyor ki bir anda doğmuştur ancak eğer kentler büyümek için doğuyorlarsa Permanova ölü doğmuş bir kenttir. Bir kent niçin ölü doğar? Aykut Köksal'ın bu e, alıntısından yola çıkarak onu bir soralım. Daha önce kenti henüz ana rahminde öldüren şey nedir? Bunun cevabı açık. Büyümesi olanaksızdır da ondan. O halde bir kent nasıl büyür? Bu kez de ona bakalım. Bir takım nesnelerin çoğalmasıyla mı büyür? Belki. Ama bu nesneler nasıl çoğalacaktır? Nesneleri kimler ve hangi nedenlerle çoğaltacaklardır? Öte yandan hangi yaşamsal reflekslerle? Bunun tek bir yanıtı olabilir biriken hayat ya da biriken yaşanmışlıklar. Sıkıcı ya da değil, şaşırtıcı ya da kanıksanmış, haz ya da gereksinimler nedeniyle ya da başka daha birçok neden yoluyla. Bu bir kentin büyümesi demektir. Yani yaşamsallığı demektir. Bir kent yaşam ile büyür. Tam tersinden söylersek yaşamla çoğalan nesneler, yaşamın refleksiyle çoğalan nesneler bir kentin büyümesi demektir. Demek ki kentteki nesneler ya da yapılar ya da kentin kendisi kendi görüntülerine özdeş değildir. Onlar kendilerine anlam kazandıran hayat, o yaşam sayesinde Üstelik kentte yaşayan her bir kişinin bu anlamları sonsuza kadar çoğaltabilmesiyle kendilerinden taşan bir anlam dünyasının yerleri olurlar. İşte böyle nesnelerden oluşmuş bir kenti en iyi bir sanatçı görebilir ve yansıtabilir. Gerçekten iyi bir sanatçı görebilir ve yansıtabilir. O kentin telkari çizgilerini elbette en iyi ressam çizebilir. Yavaş yavaş konuyu e, bu yerden toparlamaya başlayalım. Yaşanmışlıklar çok önemli. E, ama e, bu arada şunu da e, söyleyeyim. E, e, konuyu değiştirmek değil ama çok ayrı bir yerden de bakmak istiyorum buraya. Bu yaşanmışlık meselesi. Aslında sadece... Kent için değil, kentteki her bir yapının bu yaşanmışlığı e, ortaya koyması ya da bu süreci e, geçirmesi gerekir ki kent bunlardan ibaret bir e, bütünlük olarak işte bize kendi karakterini, kendi asıl yapısını sunabilsin. Neden bahsedeyim? Hangi yapıdan? Stadyum. Futboldan bahsediyorum şimdi. Bazılarınız diyecek ki şimdi bu konuda futbolla ne, ne ilgi kurulabilir? Evet çok ilgi kurulabilir. Futbola nereden baktığınız önemli. Eduardo Gagliano yaşanmışlıkla ilgili size bir yapıdan bahsediyor. Yani stadyumdan. Aynen okuyorum. Diyor ki siz hiç boş bir stadyuma girdiniz mi? Deneyin bir kez. Sahanın ortasında durun ve dinleyin. Boş bir stattan daha hüzünlü, kimsesiz türbünlerden daha dilsiz bir şey yoktur. Wembley'de İngiltere'nin kazandığı 66 Dünya Kupası'nın bağırışları hala duyuluyor. Ama biraz daha kulak kabartırsanız 53'te Macarlar İngilizleri go gole boğdukları zaman çıkan iniltileri de duyabilirsiniz. Montevideo'nun Centenario Stadyumu hala Uruguay futbolunun zaferlerine duyulan nostalji ile iç çekiyor. Marakana hala 1950'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Brezilyalıların yenilgisine ağlıyor. Buenos Aires'te Bambonera'da yarım yüzyıl öncesinin davulları işitiliyor. Azteca Stadı'nın derinliklerinden eski Meksika top oyununun törensel ilahileri yankılanıyor. Barcelona'daki Camp Nou'nun beton sıraları Katalanca, Bilbao'daki San Mamés Stadı'nın sıraları ise Baskça konuşuyor. Milan'da Giuseppe Meazza hayaleti kendi adını taşıyan stadyumu titreten goller atıyor. Almanya'nın kazandığı 74'teki Dünya Kupası finalinin Münih Olimpiyat Stadı'nda günler ve geceler boyu oynanıyor hala. Suudi Arabistan'daki Buna karşın Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadyumu'nun mermer, altın ve halı kaplı türbünleri var. Ancak ne anlatacak bir anısı, ne de söylenecek önemli bir sözü var. Evet, yaşanmışlıklar. Stadyumun yaşanmışlığı. Eğer stadyumun da diğer kentteki bütün nesnelerin, bütün yapıların, bütün meydanların ve sokakların ve caddeler caddelerin olduğu gibi bir yaşanmışlığı yoksa, aynı işte bu stadyum için söylenen şey gibi. Siz hiç boş bir stadyuma girdiniz mi? Deneyin bir kez. Boş bir stat'tan daha hüzünlü, kimsesiz türbünlerden daha dilsiz bir şey yoktur. Aynı kent gibi. Evet, şunu söyleyeyim şimdi. Eğer bir İstanbullu, yine aynı örneğe dönüp, dünyanın herhangi bir yerinde çok güzel bir kentte yaşarken ve hatta İstanbul'dan çok daha güzel ve rahat bir kentte yaşarken, eğer hala İstanbul'da yaşamayı düşüyorsa ve sonuçta oraya, yani İstanbul'a geri dönüyorsa, Belki de her gittiği yere o İstanbul'u taşımış ve her yerde onu görmüştür. Olabilir bu. Kentin pis başka yerlerde iyice gelişmiş. Yani o gittiği başka ülkelerde, başka kentlerde iyice gelişmiş ve artık o kişiyi iyice kuşatmıştır. Bu pekala olabilir. O zaman da aklıma gene programın sonunda hemen... O görünmez kentler kitabındaki şu satırlar gelir. Marco Polo ile Kubilay Han arasındaki son konuşma. Yani geceler boyu hikayeler anlatılmış. Marco Polo anlatmış, Kubilay Han dinlemiş. Ve sonunda şöyle bir konuşma. Şafak sökmüştü ki, Marco Polo şöyle dedi, Efendimiz, Bildiğim bütün kentlerin hepsini anlattım sana. Kubilay Han hiç sözünü etmediğim bir kent kaldı, dedi. Marco Polo başını eğdi, bir şey dememiş burada. Ve Kubilay Han devam etti. Venedik dedi. Hmm, Marco Polo gülümsedi. Bunca zaman ne anlatıyordum ki? Ne anlatıyordum ki sana sanıyorsun dedi? İmparator istifini bozmadı. Hiç duymadım oysa adını andığını yani hiç Venedik'ten bahsetmediğini söyledi. Ve Marco Polo ne zaman bir kent anlatsam Venedik'le ilgili bir şeyler söylüyorum. Evet o zaman Kubilay Han durdu ve sana başka kentleri sorduğumda onları anlatmanı isterim. Venedik'i sorduğumda da Venedik'i dedi. Ama işte Marco Polo'nun son cümlesi şu. Diğer kentleri anlatmak Farklılığını kavramak istiyorsam gizli bir kentten yola çıkmak zorundayım. Benim için bu kent dedi Marco Polo işte Venedik'tir. Yani bütün kentlerin tadını alabilmek için farklılığını kavrayabilmem için ve onları anlatabilmem için ilk önce bir kent gerekir ve o kent Venedik'tir. Kim bilir belki de İstanbullularında sadece İstanbul'u özleyip ya da herhangi başka kentlilerinde dünyanın en güzel yerlerinde sadece kendi kentlerini özleyip oraya dönme arzuları her zaman her gittiği yerde aynı Marco Polo gibi diğer kentleri algılayabilmek için önce İstanbul'u hatırlamaktan geçer. Peki. Birkaç programdır sürdürdüğümüz bu e, kent meselesini ve o onlar üzerine, o kentler üzerine yazılan şeyleri e, bir takım yazarlarla e, destekleyerek burada anlattık. Artık bu kent meselesini kapatalım. Gelecek programda. Belki yeni bir konu bulur ve ondan devam ederiz ama e, bir müzikle bitirelim bu sefer müziği en sona e, koymak ihtiyacını duydum çünkü Marco Polo'nun eğer başka kentleri anlatacaksam mutlaka bir kent olmalı diyişinden yani Venedik'i anlatışından yola çıkarak bir Venedik şarkısıyla bu programı Marco Polo'ya da ithaf edelim ritorno a e venezia yani ritorno a e venezia eee venediye dönüş galiba anlamına geliyor. Evet. Hepinize hoşça kalın. yükreyen fare kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu